Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, geçen haftaki derste ahirete iman yüzünden, fiten bahislerinden, kıyamet alametlerinden ve kıyamete yakın olacak olaylardan bahsetmeye başlamıştık. Ve elliye yakın olaydan bahsetmiştik. Bugün inşallah ona yine devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki kardeşlerim, bu vakaları bilme, bu vakaları idrak etme, meseleleri yerli yerince kavrama, bu gelen, başımıza gelen ve ileride gelecek meselelerin idrakına varma, bir Müslümanın o olayla karşılaştığı anda paniğe düşmemesine, hedefini Gayesini rahatlıkla çizmesine ve Allah'a her halükarda samimi bir şekilde kulluk yapmasına sebep olur. Ama bir panik bir kargaşa anını düşünürseniz ki sohbetin başında da bu hadislere yer verdiğimiz gibi Allah Resulü ve sellem fitne anında ne diyor? Yürüyen ayakta duran yürüyenden daha hayırlıdır diyor. Oturan ayakta olandan daha hayırlıdır. Hatta birisi diyor seni öldürmeye gelse böyle bir halde Adem'in iki çocuğundan Habil gibi davran. Bugün sen beni öldürmeye azmetsen de ben sana karşılık verici değilim diyenlerden oluyor. diyor. Hangi zaman bunlar? Müslümanların cemaati olmadığında. Müslümanların emiri olmadığında ve tamamen bir kargaşa halinde. Ve Böyle bir zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü Müslümanların emiri de yok, cemaati da yok. Bana ne tavsiye edersin? Ne yapayım? Neye sarılayım ki? Hayat bulayım, doğru yolu bulayım dediğinde bütün fırkayı dalleden yani diğer kafirleri, ehli kitabı, kitapsızları bırakın sırf Muhammed ümmetiyim diyenlerin içinde ne yapın diyor? o 73 fırkada kim sayılıyor benim ashabım 73 fırkaya ayrılacak biri müstesna hepsine ateş dokunacak o kurtulan fırka hangisi benim ve ashabım üzerine diyor işte azı dişinden dahi olsa aynen bir porsuğun suda ağacın kökünden nasıl azı dişleriyle tutup tutunuyorsa akıntıya karşı ki verdiği örnek çok önemlidir çok önemlidir aynen siz de kitabıma ve sünnetime azı dişlerinizden sarılın ve hepsinden ne yapın? Uzak durun diyor. Şimdi yaşamış olduğumuz şu coğrafya bölgesine baktığımızda hemen hemen bütün fırkayı dediğimiz insanların görüşleri, yaşantıları, hareketleri, kitapları, ekolleri mevcut değil mi? Hep mevcut. Herkes kendinin hak olduğunu ve hakka gittiğini ve hakkı işlediğini iddia ediyor. Kimi devletleşmiş, kimi gruplaşmış, kimi belki çete gibi yaşar bir vaziyette, kimi fert fert, kimi açıktan, kimi gizli, hepsinin yapmış olduğu bile faaliyetler var. Aleykümselam ve rahmetullahi ve rahmetullahi İşte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hepsinden uzak durmayı, Kur'an ve sünnette sabit olmayı. Şimdi kardeşlerim, biz Müslümanlar olarak asıl değerleri, ölçüleri, öğrenilmesi gereken meseleleri kavrayamayınca bu sefer bizde doğru veya yanlış mekanizması ne yapmıyor? Çalışmıyor. Aynı safta namaz kılma sanki oradaki saftaki gelen batıl bir sözün bizde hak olarak algılanmasına sebep oluyor. Düşünün bir taife buraya kadar zikretmiş olduğumuz naslarda birçok meseleler gördük ki bu meseleler bitince ana meseleleri de bir bir ele alacağız. Bir İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, Mehdi Aleyhisselam gelişi, Deccal'ın zuhuru, fitneleri teker teker de bak bak isimleri nerede çıkacak, kimler uyacak onlara tekrar döneceğiz. Düşünün şimdi Muhammed ümmeti olduğunu söyleyip de İsa Aleyhisselam'ın ineceğini, Mehdi Aleyhisselam geleceğini Deccal'ın geleceğini inkar eden insanlar yok mu? Hem de bizim gibi namaz kılıp aynı kıbleye döndüğü halde. Onun için doğrunun yanlışın ölçüsünü yakalayamama dindeki asıl inanılması gereken meseleleri kavrayamama doğru ve yanlışın ayırt edilmesinde de ölçüyü kaçırmaya sebep oluyor. Onun için kardeşlerim hangi fırkayı dallaya giderseniz gidin hiç şeksiz, şüphesiz bir inandıkları bir kayda var. Onun birincisi nedir? Kur'an Allah kelamıdır. Öyleyse Allah'ın kitabı güzelce bir anlaşılması gerekir. Allah Subhanahu ve Teala kitabında olmuşu, olacağı her şeyi bildirmiş mi? Ta Adem'in nasıl yaratıldığını, cennetten nasıl çıkarıldığını, çıkarılmaya sebebin ne olduğunu ve kıyamete kadar iblisin bizim düşmanımız olduğunu ve iblisin kıyamete kadar Ademoğlunu sapıtmak için her vesileyi, her şerri insanlara hayır olarak göstereceğini ne yapıyor? Bildiriyor. Ve dikkat ederseniz orada Allah subhanahu ve teala'nın senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yok diyor. Öyleyse kardeşlerim ilmin gittiği yerde kargaşa vardır bilginin olmadığı yerde ceder vardır ve her insan kendi aklına geleni konuşur kendi aklına eseni ne yapar hareket eder İşte bu da ne yapar bizim sapmamıza bölünmemize kargaşaya düşmemize sebep olur halbuki iman nedir mutmainlik vardır bir huzur vardır düzen vardır inanış vardır sadakat vardır doğruluk vardır ahlak vardır paylaşma vardır ayıbı örtme vardır Allah'a inanış vardır ama imanın olmadığı bir yerde ne vardır? bunun tam zıttı vardır yani haya imandan bir şube ise hayasızlık da nedir? küfürden bir şubedir doğru sözlülük imandan bir şube ise yalancılık nedir? küfürden bir şubedir onun için kardeşlerim imanın anlaşılması ilmin yayılması meselelerin kavranması, ahirete imanı da ne yapar? Pekiştirir. Ahirete iman eden birisi ayağını ne yapar? Daha sağlam basar. Şu fitne ortamlarına sebep olan bizleriz. Fert fert düşünün ve dünyadaki bütün inanan Müslümanlar şöyle bir dizin bunların hepsi fert fert doğruyu görememe, doğruyla hareket edememe, doğru da bütünleşememelerin sebeplerindendir. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam on bin kişilik bir ordu azlıktan dolayı yenilgi görmez diyor mu? Demek ki bizler çokluğumuzun da kıymetini bilemiyoruz ve kargaşaya düştüğümüzün de sebeplerini ne yapamıyoruz? Yakalayamıyoruz. Ve Allah korkusu bizden gitti mi bu sefer her türlü korku ne yapıyor? Gündeme geliveriyor ve olan her olay etrafımızda cereyan eden her şey bizim güçlenmemize değil aksine daha çok çözülmemize daha çok birbirimize düşmemize daha çok birbirimizi yememize ve daha fazla fırkaların çıkmasına sebep oluyor. Başka hiçbir şey değil. Halbuki açın ne kadar Kur'an'da ve sünnette gelen fitneyle kaybiyatla gelecekle alakalı vakalara okuyun hepsini bir bir kitap ve sünnet şuraya kadar görmüş olduğumuz meselelerde tek tek zikretmiyor mu? Ve bundan en son olacaklarda zikretmiyor mu? Düşünün mutezile diye çıkan bir taife fiten bahislerinde gelen bütün rivayetleri Allah'ın ilmine ters diye gayba imana hepsini inkar ederler. Toptan çöpe atarlar. Ve sünnet nedir diye onlara sorsan sünnet pratiktir, yaşantıdır derler. ve bire densiz bire ahmak. Senin çöpe attığın bu meseleler bugüne kadar bir bir zuhur etmişse madem sen sünneti pratik yaşayış olarak görüyorsun neden bu yaşanıp gelen ve senin çöpe attığın meselelerin hepsini tarih bir bir doğruluyor? Neden onları almıyorsun? Onu hiç düşünmez bile. Onun için meselelerin idraki, meselelerin kavrayışı Bizim için her zaman ne yapmıştır? Hayır getirmiştir. İşte bu meseleyi işlememe sebep, anlatma ihtiyacı hissetmeme sebep, etrafımızdaki olan veya yaşamış olduğumuz şu asırdaki olan vakaların sanki kıyametin tepemizde olduğunu gösteren birçok işaretler olması sebebiyledir. Ki şu ana kadar işlemiş olduğumuz 50'ye yakın meselede de bunları gördük şimdi 51. meseleye geldiğimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kıyamete yakın diyor Rumlar insanların en çoğu olacak ve Müslümanlarla bunlar savaşacak diyor. Topyekun Rumların Müslümanlarla savaşacağı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu meseleyi o kadar çok geniş bir şekilde ele alıyor ki ve Onların yapacağı savaşı Müslümanlarla bu savaştaki olacak vakıaları bir bir ele alıyor ve onlar diyor o kadar çok bir şekilde Müslümanlara saldıracaklar ki diyor bir kuş dahi o gürültüden o şeyden havalanamayacak diyor. Yani o kadar gürültüler olacak ki o ortalıkta bir kuş dahi havaya kalkamayacak diyor yani gürültüden ölecek, patlayacak ölecek diyor. Ve iki tarafın orduları diyor... ...karşılacak, karşılaşacak... ...bunlar günlerce sürecek... ...akşama iki ordu da bitecek diyor... ...hiçbir şey kalmayacak diyor... ...bu diyor haftalarca, aylarca sürecek diyor... ...ve diyor aynen diyor... ...koşkoca bir nehrin... ...suyu akıttığı gibi... ...kandan nehirler olacak... ...nehir kan olarak akacak diyor... ...insan kan olarak... ...ve neticede diyor... ...Müslümanların zaferiyle neticelenecek... Ve Müslümanlar Konstantiniyye kadar yürüyecek, İstanbul'a kadar İstanbul'u fethedecek ve yalmanayacaklar diyor. Tefaratına girmek istemiyor. Buradaki kıyametten önce e, çok büyük savaş olacak. Müslümanlar Gota bölgesinde, Şam şehrinde toplanacak. O Suriye'nin en iyi şehri olacaktır Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam. Yani ateş yine burnumuzun dibi olan Suriye'nin Şam şehrinde meydana gelecek ve Müslümanlar orada toplanacak kafirlerse onun hemen yan tarafında yani İsrail Filistin dediğimiz o bölgelerde yine alametlerden birisi demin zikrettik İstanbul'un fethidir kardeşlerim Beccal çıkmadan önce İstanbul'un Müslümanlar tarafından fethedilme hadisesidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, burası diyor ikinci kez fethedilecek ve ora fethedildiğinde bir, e, müslümanlar bir kan zoruyla veya e, bir şeyle karşılaşmayacaklar bir tekbir getirecek bir yaka düşecek bir tekbir getirecek ordu bir yaka düşecek bir tekbir getirecek öbür yaka düşecek diyor ve müslümanlar diyor silahlarını zeytin ağaçlarına asacaklar ve şehri yağmalamaya girecekler diyor işte bu sırada diyor bir münade çıkacak. Deccal çıktı. Geride karılarınıza sahip oldu. Yalan olduklarını bildikleri halde geri dönecekler ve hakikaten Şam bölgesine geldiklerinde Deccal çıkmış ve zuhur etmiş ordusunu toplamış olacak diyor. Şimdi İstanbul'un ikinci kez fethi derken İstanbul bir kez biliyorsunuz fethedildi. Ve İstanbul'un buradaki ifadede ikinci kez diyor fethi. Birinci değil ikinci kez fethi ve Türklerle savaştan sonra olacak diyor bu vaka. Şimdi İstanbul şu anki bizim yaşamış olduğumuz toprak parçasının bir parçası. Türk topluluğuna baktığımızda Rus devletlerinin çoğu nedir? Türk boylarıdır. Ama hiçbirinin şu an İstanbul elinde değil. Onun için demek ki bu vakalar yakından bizi de ne yapıyor, Allah eder eden meselelerden bir tanesi. Allah subhanahu ve teala fitneden hem bizi hem de neslimizi korusun kardeşlerim. Yine ahır zamanda Kahtan kabilesinden bir adam çıkacak ve insanlar onu dini lider olarak tanıyacak, itaat edecek ve etrafında toplanacak diyor asası ve sevk idare etmedikçe diyor, kahtanlı bir adam e, kıyamet kopmayacak diyor. E, bu da artık kimdir, nedir bilmiyoruz. Bu da kıyamete yakın çıkacak insanlardan bir tanesi. E, o da deccalın hemen önünde çıkacak. Kendini emirliğe soyunacak ve insanlar hep irşat etmeye kalkacak. Bu insanda zuhur edecek diyor. Deccal da bundan sonra çıkacak diyor. Yine alametlerden birisi kardeşlerim, Müslümanların ahir zamanda Yahudilerle topyekün savaşmalarıdır. O vakit Yahudiler Deccal'ın askeri olacak. Müslümanlar da Mehdi'nin ve İsa aleyhisselam'ın askeri olacaklar ve öyle ki her taş, her ağaç diyecek ki arkamda bir Yahudi var, gel bunu öldür diyecek diyor. Bu ne olacak, ne zaman olacak? Müslümanlarla Yahudiler arasında büyük bir settin, ayrıcı bir settin olduğu zaman diyor. Şimdi yaşamış olduğumuz şu asırda İsrail'de bir duvarın örüldüğünü biliyor musunuz? Kendileriyle diğer insanların arasında bir büyük set aşılması imkansız bir set örüyorlar. Neden ördüğünü hiç düşündünüz mü bunların? İnanın onlar dinimizi bizden daha çok okuyorlar. İnanın onlar bizim dinimize değer vermediğimiz kadar değer veriyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün hasta olan Yahudi komşusunun oğlunu ziyarete gittiğinde ona bir soru soruyor siz diyor benim vasfımı Tevrat'ta gördünüz mü babası o hasta çocuğu ne yapıyor hayır diyor halbuki kendisi Yahudi alimlerinden ölüm döşeğinde olan çocuk babasına bakarak ne diyor sen yalan söylüyorsun diyor vallahi diyor Tevrat'ta biz senin tamamen vasıflarını gördük okuduk diyor Babası ne yapıyor? Boynunu büküyor. Allah Resulü hemen o çocuğa ne yapıyor? İmanı telkin ediyor. Çocuk kabul eder etmez de gözünü yumuyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Temiz olanı pise bırakmayın diyor. Hemen kardeşinizi alın, yıkayın ve defnedin diyor. Hemen alın diyor. Bakın bir söz, bir tasdik onu ne hale getirdi? Ha Burada anlatmak istediğim nedir? Demek ki onlar Allah Resulü'nün kendi öz çocuklarından ne yapıyor? Daha iyi tanıyorlar. Peki bugün tabi benim kendi şahsi görüşüm. Lübnan'a girmelerinin sebebi ne biliyor musunuz? Ürdün'e, Lübnan'a. Hiç düşündünüz mü? İsa Aleyhisselam'ın ineceği bölgenin neresi olduğuna hiç baktınız mı hadislerde? Tam o bölge işte. Onlar da kıyametin tepelerinde olduğunu bizden daha iyi tahmin ediyorlar. Güya oradan iner inmez onu öldürecekler, yok edecekler İsa Aleyhisselam'ı. İnanın amaçları bu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Topyekün Yahudilerle savaş olacak ve bir ağaç, bir taş dahi sadece gargat denilen, Yahuda ağacı denilen ağaç dışında hepsi arkamda Yahudi var Gel öldür diye şehadet edecek. Bu neyi gösteriyor? Buradaki gizli mana nedir? Demek ki bunlar zulümde o kadar ileriye gidecek ki yer gök bunların artık yapmış olduğu şirretler nedir? Tiksinecek. Gargat ağacını hiç gören var mı? Uyduda falan hiç göstermiyorlar lan. Gargat ağacı şöyle. Muz ağacı hiç gördünüz mü? meyvasız, meyvasız yalnız. Veya Mısır'ı düşünün. Mısır'ı biliyorsunuz hepiniz değil mi? Mısır'ın ağacını. Mısır'ın o yeşil kollarının çok sıkça etrafını dolanarak böyle bir ağaç olduğunu düşünün. Ama böyle iki metreyi geçmeyen. Ama sırf böyle yeşil dallarıyla sıkça. Kargat ağacı da böyle. Yalnız o Mısır'ın o yaprağı var ya kolu. Biraz daha geniş düşünün. Etli düşünün. Kargat ağacı da bu. Yani içine bir insan girse, saklansa hiç kimse ne yapmaz? görmez. Sadece diyor bu ağaç müstesna kainattaki her şey arkamda diyor bir Yahudi var gel öldür diyecek diyor. Demek ki bundaki hikmet nedir? Allah verir. Yine kardeşlerim kıyamet alametlerinden birisi Medine'nin kötü kişileri içinden çıkarttıktan sonra harap olması. Medine'nin bir özelliği vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu Medine diyor demirci körüğüne benzer. Pisi atar temizi ne yapar? Bırakır diyor. Yani insanın içindeykini dışına vurdurur diyor. İşte kardeşlerim Medine bir gün öyle hale gelecek ki öyle hale gelecek ki bir gün içindeki bütün kötü insanları atacak ve öyle bir hale gelecek ki ıp kimse kalmayacak. Hatta bir çoban sürüyle gelirken hayvanlarını otlatırken artık hayvanı hangi cins bilmiyorum. Koyundu, deveydi artık neyse. Medine'ye gelecek diyor yolunu şaşırarak. Mescidi Nebevi dediğimiz Nebevi dediğimiz o mescitte gördüm değil orayı? O koskoca yerde vahşi hayvanların barınağı haline geldiğini görecek diyor orayı işte kıyamet alametlerinden birisi de bu yaban güvercinleri yuva yapacak ve mescidin duvarlarında otlar bitecek içeriye geldiğinde aslanlar görecek diyor ve korkup kaçacak diyor. işte Medine bu şekilde gelmedikçe kıyamet kopmayacak yine alametlerden birisi kardeşlerim çıkan bir rüzgarın hoş bir rüzgarın esmesi ve yeryüzünde Allah Allah diyen hiç kimsenin kalmaması ve kıyametin kötülerin üzerine kopması olacak diyor. Bu rüzgarın ipekten daha yumuşak bir rüzgar olduğu ifadelerde gelmiştir. Allah subhanahu ve teala bizi her türlü fitneye düşmekten ve fitne zamanında yaşamaktan beri buyursun kardeşlerim. Yine kıyamet alametlerinden bir tanesi de Mekke'nin değerinin Müslümanlar üzerindeki değerinin kalkması ve Kabe'nin yıkılmasıdır. Yani bugün Kabe nedir bizim için? Çok kutsaldır değil mi? Yeri yani tartışmaya bile gelmez. Ama öyle bir hale gelecek ki Müslümanların artık Kabe değeri olmaktan çıkacak ve kerpişleri tek tek tek ne yapacak sökülecek bu ne zaman olacak ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor şu diyor Kabe'nin kapısıyla makamı İbrahim arasında insanlar diyor alçak oğlu alçak birine diyor beyat etmedikçe bu olmayacak diyor. şimdi bazıları bu rivayeti ele alıp bu deccal olacak deseler de bu yanlıştır çünkü müşrikler, kafirler Mekke ve Medine'ye ne yapamayacak? Giremeyecekler. Çünkü bu hadislerle nedir? Sabittir. Müşrikler buraya giremez. Öyleyse demek ki bu Mekke'den birisi ama alçak oğlu alçak birisi ki Kabe ile makam İbrahim arasında bütün insanlar ona beyat edecek. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hilafet diyor. Kıyamete kadar Kureyş'tedir. Hayırda da şerde de insanlar Kureyş'e ne yapacak? Tabi olacak diyor. İşte Habeşli iki tane cılız çarpık bacaklı Kabe'nin som altından olan kapıyı ne yapacak? Çalacak. İşte bu esnada olacak. O vakanın, o fitnenin içinde olacak. Düşünün daha düne kadar, ölen eski krala kadar oranın kapısı neydi? Ahşaptı. O adam tuttu bunu, som altın yaptı. O güne kadar herkes bu hadisi sadece zikrediyordu. Acaba bu kapıdan kasıt işte Müslümanların buna verdiği değer mi? Yani tahta bile olsa bir Müslümanlar için o nedir? Altından daha değerli, değil mi? Bu kapı. Ama şimdi hakikaten som altın olunca ha, bunun oradaki değer değil de hakikaten cismen bir altın olduğunu ne yaptı? Ortaya çıktı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun oradan iki tane hem de cılız çarpık bacaklı adamın onu çalacağını söylüyor. İşte bunlar da kardeşlerim. Demek ki kıyametin alametlerinden. Şimdi bundan sonraki devam edeceğimiz ders çizelgesinde büyük alametleri sırasıyla göreceğiz. Bu sıralamada Mehdi'nin gelmesi bekcanın çıkması İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, Yejiç ve Mecuç, üç büyük çöküntü, duhan, güneşin batıdan doğması, dabvetül arz ve insanları bir meydanda toplayacak bir ateş. İnşallah Allah Subhanahu ve Teala müsaade ederse bunları babat ne yapacağız? İşleyeceğiz. Ve hepsini yerli yerince işleyeceğimiz için işte adı nedir, nereden çıkmıştır, nasıl gelmiştir bunları işlediğimizde sorunlar da ortadan kalkacak. Evet. İlk şeyimiz Mehdi ile başlayalım. Mehdi deyince ne anlıyoruz kardeşlerim? Ne var böyle kafamızda? Hiç seslendirmeden bir düşünelim. Mesela bir kesim Muhammed ümmeti olup da Mehdi inkar eden var mı? var. İnkar etmesine sebep nedir? Kur'an'da diyor bir ayet mi var diyor Mehdi'nin gelişine dair diyor. Bunu dillendirerek ne yapıyorlar? Mehdi'yi inkara gidiyorlar. Peki bugün Şia dediğimiz bir taife Mehdi inancını ne yapmıştır? İnanıyor mu? İnanır. Ama onlar da tutmuşlar Mehdi inancını öyle bir bozmuşlar ki inanan bir Müslümanın da sanki inanmamasına bir zemin hazırlamışlar. Mesela onların inancına göre 12 tane imam vardır. 12. si nedir? İnsanlığı kurtaracak ve bütün dünyaya hakim olacak ve bütün insanları onun buyrunda toplayacak. Mehdi derler. Ve bunun kaybolduğunu, bir mağarada gizlendiğini, saklandığını birçok gizemli efsaneler anlatırlar. ve güya bunlara göre o Meyn idi. Ama istedikleri çıkmayınca hesap hatası yapmışız deyip örtbas ettiler o da gitti gümrürtüye. Ha. Onun dışında bakıyorsun bir adam kitap yazıyor. Mehfettağ Şahin. M'sine hiç söylemezler. Hemen kulağına fısıldarlar bu Mehdi işte buna beyat etmek gerekir. Bir bakıyorsun falan Mehdi, filan Mehdi. O kadar çok Mehdi olmuş ki yani insanlar sanki çok basitmiş. Bu sanki o çocuk oyuncağıymış gibi öyle bir kargaşaya girdiler ki, bir de Yahudilerin bizlere oynamış olduğu oyunları düşünün. Mehdi ile İsa Aleyhisselam ile alakalı vakalara bakın. Mesela en yakın şaşa yaptıkları Mustafa Kemal hakkında kitaplar yazan Hasan Mezarcı'yı düşünün. O adamı tuttular. Ne hale getirdiler bakın. Adam hem İsa Aleyhisselam olduğunu hem de Mehdi olduğunu ilan etti ve adamı öyle bir konuşturdular ki işte o gökten inecek dedi işte ben de bakın uçakland dedi buradan falan yere iniyorum işte buradaki anlatılan budur dedi adam ondan sonra ortadan yine kayboldu gitti ha, ne oldu görüntüsü ve sesi kaldı aynen rivayetlere biraz uydurmaya çalıştılar monte ettiler bitti şimdi bu adam yazmış olduğu kitaplarla muhakkak bir yerleri incitti, acıttı. Bu adam ölseydi, bunun ölümüyle incittiği noktalar da ölecekti ve çökecekti. Ama bu adamı ne yaptılar? Bir deli, bir divane, aklı yitik bir mecnun durumuna düşürdüler. Ama düşürürken de tek başına düşürmediler. Bizim değerlerimizle de bir şeylerle düşürmeye çalıştılar hem bizimle alay ettiler hem de adam bitti bakın. Yahudinin oyununu güzel yakalayın. Onun dışında bakıyorsunuz o kadar çok vaka var ki yeryüzünde Mehdi'nin ilan etmeyen kalmadı ki hemen hemen. Hangi tasavvuf şeyhine giderseniz gidin hep Mehdi'dir. Bir zaman Muhammed, Raşit Erol diye ilan ettiler her taraf Adıyaman menzili. Onda da hesap hatası olmuş. Ondan sonra kardeşi oldu. O da hesap hatası bilmem Kone vazetleri böyle gidiyor arkadaşlar eğer biz dinimizi yerli yerince Allah'ın emrettiği şekilde öğrenme yoluna gitmezsek bunlar bizim değerlerimizle alay etmeye devam edeceği gibi biz de onlara kulak vermeye ve onların fırkalarının sayısını artırmaya devam edeceğiz peki bu Mehdi kim? ne zaman meydana gelecek? dinde bunlar bildirilmemiş mi? azıcık lütfetse bir insan lütfen dediği bir saate gidip dininin değerlerinden bunu ne yapar? Öğrenir. Öğrendi mi de sorun kalır mı? Kalmaz. Onun için hakikaten bunlar önemli meselelerdir. Kardeşlerim Mehdi ehlibeyttendir Beyt'tendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelmedir. Hazreti Hasan'ın torunlarından olacaktır. Allah Resulü ve vesselam onunla diyor Allah dinini güçlendirecek diyor. O geldiğinde 7 sene idarede kalacak ve o 7 senede yeryüzünde zulüm diye bir şey olmadığı gibi yeryüzü diyor onun zamanında görmediği güzelliği, bereketi, malı her şeyi ne yapacak? Görecek diyor. Ve hatta diyor dünyanın en uzak noktasından biri çıkacak, zekatını verecek adam bulamayacak diyor. Ve hatta birisi diyor zekattan bir şey istemek için Mehdi'ye gelse hazinenin kapıları açılacak, taşıyabildiğin kadar altın götür diyecek, o adam alacak ve istediği kadarını götürecek, hiç kimse ona ne yapmayacak, ilişmeyecek diyor. İşte Mehdi'nin zamanı böyle olacak. İsmine baktığımızda kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ismi olacak. Yani Muhammed bin Abdullah veya Ahmet bin Abdullah diye rivayetlerde geliyor. Fatıma'nın soyundan Hazreti Hasan yoluyla gelecek. İbni Kesir onun künyesini söylerken o Muhammed bin Abdullah el Alevi el Fatimi el Hasanidir diye böyle bir künyeleme gitmiştir. Alnı şakaklarına kadar açık, burnu uzun ve kıvrık Uş tarafı ince ortası kemerlidir diyor. Çıkacağı yer Mehdi doğu tarafından çıkacak ve Sevban hadisi'nde buyurduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bunların diyor hepsi halife çocuğudur. Son onlardan hiçbiri galip gelmez. Sonra doğu tarafından siyah bayraklılar çıkar sizi öyle öldürür ki daha önce hiçbir kavim sizi onlar gibi öldürmemiştir diyor ve siz onları görürsünüz buz üstünde sürünseniz dahi ona tabi olun çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir diyor ona uyanların hep siyah sancak taşıyacağı siyah bayrak taşıyacağı ve onlar kafirlere karşı o kadar acımasız olacak ki önüne gelen kim olursa olsun biçecekler hiç acımayacaklardır. işte i̇bn Kesir'in anlattığı Mehdi bu ahir zamanda gelmesi beklenilen ve hakkında övgüyle söz edilen Mehdi'nin esas çıkış yeri doğu tarafı olacak ama kendisine Kabe'de beyat edilecek bununla alakalı birçok rivayet geliyor Mehdi'nin çıkacağına dair hadisten delillere bakarsak kardeşlerim birincisi birkaç hadis rivayet edeyim ümmetimin diyor son zamanlarında Mehdi çıkar onun zamanında Allah bol yağmur yağdırır her bol ürün çıkarır, mal herkes arasında eşit paylaştırılır, sığırlar artar, ümmet güçlü olur, yedi veya sekiz sene yaşar demiştir. Yine Ebu Said El-Hudri'den gelen rivayette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Size Mehdi'yi müjdeliyorum, o insanlar arasında anlaşmazlık ve depremler olduğu zaman çıkacak, yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi, onun gelmesiyle de adalet ve dürüstlük doğacak. Gökte ve yerde kim varsa ondan razı olacak. İnsanlar arasında mal eşit olarak ne yapılacak? Paylaşılacak. Şimdi hadisin baş tarafını alalım. Yeryüzünde adalet mi var zulüm mü şu an? Depremler mi var yoksa bir sakinlik mi? Kargaşa mı hakim huzur mu? Bu hadisler demek ki bir şeylerin işareti mahiyetine gelmiş. Yine Hazreti Ali'den gelen rivayette Aleyhisselatü ve Selam Mehdi bizden Ehli Allah onu bir gecede değiştirir diyor. Yani bu da Mehdi'nin 40 e, yaşına gelene kadar kendini bilmemesi. Yani o, o kamil dediğimiz o yaşa gelene kadar kendisinin Mehdi olarak doğduğunu veya Mehdi olarak yaşadığını ne yapmayacak bilmeyecek kendisinden dahi gizlenecek ve büyük bir olay olacak o olayda Mehdi kendini bilecek ve Müslümanların başına geçmeye mecbur kalacak ve insanlar ona Kabe'de Mekke'de beyat edecekler evet bundan alakalı birçok rivayet var Mehdi meselesi kardeşlerim aynı zamanda mütevatir rivayetlerdendir. Hani mutezile dediğimiz insanlar e, hadis ehadsa kabul etmem falan filan hikayeleri var ya bu ehad da değildir. Mütevatir gelen rivayetlerdendir. Hakikaten bu konuda da birçok kitap e, yazılmıştır. Günümüzde de tercüme edilen iki tane hakikaten güzel bir eser var. daha fazla var ama bu meseleleri anlatan birisi İmam Suyit'inin, birisi de Muhammed Mekki'nin ama ikisi de aynı hemen hemen muhtevedde olan daha şurada bir yerde olsa gerek. Tam ismini bir oku bakayım ercən, şey recə. Ver bakayım. Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri diye. Bu İmamı Suyit'in, öbürü de buna yakın bir kitap. Bunlar birisi de nedir? Beklenen Mehdi'nin alametleri diye. İkisi de hemen hemen aynı muhtevada ve uydurma, zayıf, sahih bütün rivayetleri toplamış. Hakikaten okunmaya değer kitaplardan da bir tanesidir. Mütevatirdir ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok e, bu konuda konuşmuş, o kadar çok şeyler bildirmiş ki onu inkar eden herhalde kibrinden, inadından, cahilliğinden inkar eder bu Allah'ın halifesidir benim halifem değil diyor ve tıp atıp kendisine benzediğini söylüyor ve Mehdi müslümanların başına geçecek ve bütün müslümanlar onun arkasında birleştiği gibi bütün karşıdaki kalanlar da kimin arkasında birleşecek Dehçalır. yeryüzünde sadece iki tayife kalacak ya iman edenler ya da edenler ve hatlar belli olacak ve iki hatta korkunç çarpışacaklar ve deminki rivayette de söylediğimiz gibi siyah bayraklı olanlar insanlar buz üstünde bile yürüseler gidip onları biçecek, öldürecektir onlara acımayacak. Ancak onlara tabi olan, beyat eden onlardan canını ne yapacak? Kurtaracaktır. Böyle kargaşa, korkunç günler olacak. Kardeşlerim. İsa Aleyhisselam işte Mehdi'ye bu zamanlarda gelecek ve kendisine tabi olacak. Tabi. Çünkü Müslümanlar tam namaz kılacakları esnada geleceğiz birazdan ona. İsa Aleyhisselam gökten iki meleğin kanadında sarışın kırmızı tenli, saçları kıvırcık, alnı böyle bulgur bulgur terlemiş vaziyette inecek ve hemen namaz kılmakta olan Safa gelecek. Mehdi kendisini hemen tanıyacak ve öne buyur ettiğinde ben Muhammed ümmetinin liderine tabi olmakla emrolundum deyip Mehdi'nin arkasında safta yerini alacak diyor. Yani o da gelip Mehdi'ye tabi olacak. Muhammed'in diniyle yani İslam diniyle yaşayacak ve yine rivayetlerde göreceğiz. Medine'de evlenecek ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabrinin orada üç kişi yatıyor biliyorsunuz. Dördüncü kişi de oraya o defnedilecek ve kıyamet alametlerinden birisi de bu. İsa Aleyhisselam alakalı gelecek bölümde bildireceğiz. Deccal bahsine bakacak olursak kardeşlerim Deccal hem doğru söyleyen hem saptıran, yalancı anlamlarını içerir. Mesih İsa bin Meryem doğru söyleyen, Mesih Deccal ise insanları saptıran, yalancı manasındadır. Allah subhanahu ve teala iki tane Mesih yaratmıştır. Biri diğerinin zıttı, yani İsa aleyhisselam doğru yolu gösterir. Körleri ve alaca hastalığına yakalanları Allah'ın izniyle ne yapar? İyileştirir ve diriltir. Deccal ise kendisine verilen yağmur yağdırma, yeryüzünde ot bitirme, yerin madenlerini, altınlarını dışarıya çıkarma bu halleriyle insanları dener ve onları ne yapar? Saptırır. Yine Deccal Mesih olarak isimlendirilmiştir. Çünkü iki gözünden biri silinmiş veya o yeryüzünü 40 günde dolaşarak ayağı değmedik yer bırakmaz. Bunlardan ee, Deccal'ın tek gözü silik ve tek gözü kördür. Aynen öbür gözü de diyor bir üzümün diyor böyle dışarıya çıkık gibi durur ya gözü öyledir öbürü de bantlıdır diyor yani kapalıdır sol gözü. Deccal kelimesi kardeşlerim sözlükte deveye katran sürüp onu tamamen boyama manasına gelir. Deccal'ın aslı karıştırma kelimesinden meydana gelir deccal mübala sigasından ve anlamı görülmemiş ve duyulmamış yalanlarla hak ile batılı karıştırarak gerçeğine ters olarak aktarma manasına gelir. Deccal denilince hadislerde geçen tek gözü şaşı olan ve yalan söyleyen deccal anlaşılır. Onun hadislerde deccal olarak isimlendirilmesinin bir nedeni de gerçeği gizlemesi yalan söylemesi ve kafir olduğunu insanlara bildirmesi insanlara kâfir olduğunu gizlemesidir. Yalanlarıyla insanları birbirine düşürmesi ve yeryüzünde tamamen fitnenin fesadın yayılmasına sebep olmasıdır. Tamamen yalanla dolanla entrika milleti ne yapacak? Bütün dünyayı birbirine katacak. Leccanın özellikleri ve bu konuyla gelen rivayetlere bakacak olursak kardeşlerim şeyi doldursunuz. Leccap Adem oğullarından bir insandır. Önce bunu yakalayalım. Ee, i̇nsanlar onu iyi bilsinler ve kötülüklerinden kaçınsınlar diye bak orada kekik var. Hanginiz güzel yapıyorsa o poşette var. Büyük şeye kekik yapalım. İnsanlar ee, insanlar ondan kaçınsınlar diye bütün özelliklerini din ne yapar? Bir bir ortaya döker ki onu tanıyalım ve ondan uzak duralım diye. Kardeşlerim Deccal'ın insan olarak şöyle özellikleri var. Görünüş olarak. Kırmızı yüzlü, kısa boylu, bacak arası açık, çarpık, kalın boyunlu, alnı açık, kafa kel, ve kıvırcık saçlı genç bir adamdır. Sağ gözü şaşı, dışarı doğru belli olmayacak şekilde ama içe doğru da değildir. Sol gözünün üzerinde görmeyen engel kalın bir perde vardır. Alnında kafir anlamında kefere harfleri vardır veya direkt kafir yazılıdır. Bunu okuma yazma bilen veya bilmeyen her Müslüman okuyacak. Ayrıca o kısırdır, çocuğu da olmaz diyor. Yani bütün rivayetlerin cemi bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki hadislerden delilleri de tek tek gelecek. Ben yine tekrarlayayım. Kırmızı yüzlü, kısa boylu, bacak arası açık, kalın boyunlu, alnı açık ve kıvırcık saçlı genç bir adam. Sağ gözü şaşı, sol gözü ise perdeli, kapalı ve alnında kefere harfleri yazılı veya direk kafir kelimesi yazılıdır. Ve her Müslüman bunu bilecek ve kısır olacak çocuğu da olmayacak diyor. Kesinlikle. İbn-i gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün diyor ben uykuda Kabe'yi tavaf ederken yani rüyasında önce İsa'yı gördüm sonra Deccal'ı gördüm diyor. Deccal iri yarı kırmızı yüzdü, kıvırcık saçlı şaşı bir adam sanki onun gözü salkımdan dışarı çıkan iri üzüm danesi gibidir. Sonra bu deccaldır dediler. Ona en çok benzeyen kişi falan falandır demiştir. Evet. Yine ikinci rivayet bu yönlü. Yine Ubade bin Samit'ten gelen Samit'ten gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Mesih kısa boylu kıvırcık saçlı, gözü şaşı, dışarıya doğru belli olmayacak şekilde ama içe doğru çukur olmayan korkunç bir adamdır. Sizi kandıracak şekilde yalan söyler, halbuki sizin Rabbiniz şaşı değildir demiştir. Yine Ebu Hureyre'den gelen rivayette, insanları saptıran Mesih ise gözü şaşı, alnı açık boynu kalın birisidir diyor. Evet kardeşlerim. Reccan'ın Çocuğu yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve gözünde de bir perde vardır diyor. Kardeşlerim Deccal Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında zuhur etmedi. Bütün peygamberler ümmetlerini hep Deccal fitnesiyle sakındırmıştır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar ümmetini Deccal'dan sakındırmış ki neredeyse diyor biz o kadar çok konuştuk ki diyor, işte diyor şu çakıllardan veya hurma ağaçlarının oradan çallardan çıkacağını zannederdik diyor bir şey oynadı mı diyor o kadar bizi ne yaptı? Sakındırdı diyor Beccal'ın çıkacağı yerle alakalı gelen rivayetlere bakacak olursak kardeşlerim Beccal Doğu tarafından Horasan'da İspah'ın Yahudiliğinden çıkacak ve Mekke ve Medine hariç dünyanın her tarafını ne yapacak? dolaşacak. Çünkü Mekke ve Medine'ye girişi nedir? yasaktır Allah indinde. Melekler onun yüzünü akıbetinin olduğu yere Şama doğru ne yapacak? çevirecek diyor. Evet. Ebubekir Efendimizden gelen bir rivayette Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Deccal doğudan çıkacak oraya Horasan denilir diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Deccal İsfahan Yahudiliğinden çıkacak. Beraberinde 70 bin Yahudi olacak ve ona tabi olacaklar diyor. Bugün İsrail'deki kabine yönetimdekiler İspehan Yahudileridir. Şu an güçlü olan onlardır. Evet kardeşim. Çıkacağı yer İspehan dahi Yahudilik muhallesidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Deccal ahir zamanda çıktığında Mekke ve Medine'ye girmekten men edilecek. Bununla alakalı birçok rivayet vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Deccal diyor ordusunu toplayıp Medine üzerine yürüyecek. Su attıysa döküverin. <gülüyor> Altını yak. Tekrar suyu doldur. Şey Pardeşlerim Medine yakınlarına geldiğinde Medineli, koyunlarını güden veya hayvanlarını güden bir çobandan karşılaşacak. Deccal ona soracak, ben kimin? O diyecek ki diyor sen Allah Resulü'nün bize bildirdiği Mesih'i Deccal'sın. Deccal o insanı öldürecek ve parça parça edecek diyor. Daha sonra Allah'ın kendisine Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bazı özellikler sebebiyle o insanı birleştirecek, diriltecek ve diyecek ki ben kimim? O çoban diyecek ki vallahi diyor kalbim daha çok kanaat etti ki sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği Mesih'i deccalsın. Deccal ona her ne kadar ilişmeye çalışsa da Allah onun eklem yerlerini bakırdan, demirden bir şey yapacak ve o ona ilişemeyecek diyor. Ve o orada bir gece kalacak harem bölge, harem sınırına girmeden bir sarayda diyor dağın tepesinde bir sarayda konaklayacak ve daha sonra melekler onun akıbetinin olduğu yer Şam'a doğru yüzünü çevirecek. Medine'ye her ne kadar giremese de kardeşlerim ordusunun çokluğundan deprem olmuş gibi Medine'de evler ne yapacak? Birçoğu göçecek ve yıkılacaktır. Hac'a gittiğinde o sarayı gördün mü? Medine'nin dışında. Kral dağı kestirmiş, hiç ee, içinde kalma dahi şey olmamış nasibi bir dağı kesmişler tam harem bölgesi bitiyor muhteşem bir saray var şimdi alimler merak ediyor acaba kalacağı saray bu mu evet. sarayı bile hazır yani sarayı bile hazır evet biz gittik de yakından arabayla geçtik tabi yaklaştırmıyorlar bütün hizmetçileriyle, her şeyiyle faal, sadece sahibini bekliyor. Öyle bir soru. Evet. Allah şehrinden bizleri beri buyursun kardeşlerim. Evet. Deccala kimler uyacak? Hadislerde baktığımızda, Deccala uyanların çoğu Yahudiler, İranlılar, Türkler ve daha sonra diğer insanlar olacak. Çok ilginç. İranlılar ve Türkler Yahudileri ne yapacak? Takip edecek. Bunların çoğu kadınlar ve köylüler olacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müslüm'den gelen bir rivayette kardeşlerim Deccal'a üzerlerinde şal olan İspahan Yahudilerinden 70 bin kişi uyacak diyor. Evet. İmam Ahmet de bunu naklediyor. Başlarında taç olan 70 bin kişi Yine Ebu Bekir Anh'dan gelen rivayette Deccal'a uyanlar Türk olan kavimdir diyor. Yine e, i̇bn Kesir bu açıklamada Deccal'ın yardımcısı olan kişilerden kasıt Türklerdir diyor. Yahudilerden sonra. Evet. Allah bizi onlardan kılmasın kardeşlerim. E, yine onlara uyanların çoğunun köylüler olması bunun sebebi ise onun o insanların cahil olmaları meseleyi idrak edememelerindendir. Onun imtihanından birisi de köylü birisine eğer senin ana babanı diriltirsen benim senin Rabb'in olduğunu kabul eder misin diyecek köylü evet diyecek o o an ona iki şeytan getirtecek ana ve babasının kılığında gözükecek ey oğlum ona uy o senin Rabb'ındır diyecek ve o insanları da tutacak deccal'a olacaklar diyor. Ona uyanların çoğunun kadınlar olmasına gelince kardeşlerim bu onların çok çabuk etkilenmeleri ve hissi cahil <gülüyor> cahil davranmalarından olacak diyor. Hatta bu köylülerin ona uyma akıbetinden daha kötü olacak diyor. i̇bn Ömer'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Deccal Medine kenarındaki Merkanat Vadisi'ne uğrayacak. Karenin dışında bu. Onun yanına en çok kadınlar gidecek diyor. Öyle ki kişi karısının, anasının, kızının, kız kardeşinin, halasının yanına gider de ona tabi olur diye gitmesin diyor. Ne kadar kadından taife varsa eve bağlayacak diyor. Yani ona gider muhakkak ona ne yapacak? Tabi olacak diyor. İşte gitmesin diye diyor kadın tayfesine bağlayacaklar diyor. Hakikaten bakın birazdan gelecek bu meselelerin şeyinde ee, yalancı peygamberlerin çıktığına bakın. Mesela Mihir Vakfından çıkan ona uyanlara bir bakın. Hep kadındır. Etrafında evli baklı kadınlar kendi kocalarına bile göstermedikleri saygıyı ona nasıl gösterirler? Onu nasıl kabullenirler bir bakın. Kadınların bu konuda büyük zaafları var. Etkilenmeleri erkeklerden çok daha fazla. Kardeşlerim, Dercal'ın fitnesi hakikaten o kadar büyük ki Ademoğluna bu fitneden daha büyük bir fitne verilmemiş. Hatta Nuh Aleyhisselam bile ümmetini ne yapmış? Bununla korkutmuş ve sakındırmıştır. Öyle ki Allah onu o kadar çok olağanüstü haller vermiştir ki onu gören herkesin aklı şaşar, şaşkınlık içinde verir ve hayrete düşer. Rivayetlere baktığımızda onun cenneti ateşi, ateşi de cehennemdir. Nehirleri su, dağlar ekmek olur. Göğe emreder, yağmur yağdırır. Yer küreye emreder, ürünü çıkarır. Yeryüzündeki hazinelere emreder, onlar şarıya vurur. Rüzgar arkasında kalacak şekilde çok hızlı yer değiştirir. Bunun gibi birçok olağanüstü halleri Allah kendi ilminin yanındaki bir sebebi hikmete göre vermiştir. Ama Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi e, ihlaslı kullara ne iblis ne de bir başkası ne yapamaz? Asla bir üstünlük sağlayamaz. Allah bizi ihlaslılardan kalsın. Kardeşlerim yine Beccal alakalı meselelere baktığımızda onun bir günü bir yıl gibi bir ay gibi bir hafta gibi ne yapacak? Çok uzun olacak. Artık bundaki sebebi hikmet nedir bilmiyorum ama sahabelerin sorduğu şu soru bunu hakikaten çok önemli hale getiriyor ki Allah'ın Resulü diyor madem onun çıktığı gün bir gün, bir yıl gibi, bir ay gibi olacak. Öyleyse diyor biz namazları nasıl kılacağız? Yani nasıl ikam edeceğiz? Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Diğer zamanlarda nasıl kılmışsanız ona takdir edin. Yani sabahla öğle arasında, öğle ile ikindi arasındaki zaman farkı var ya neyse ona göre ne yapın? Takdir edin diyorsa demek ki bu basit bir mesele değil. Hakikaten çok önemli meselelerden bir tanesi. Allah onun şerrinden bizleri korusun. Yani Deccal'ın gösterdiği olağanüstü haller gerçek şeylerdir. Öyleyse onun bu hallerine düşmekten Allah bizleri beri buyursun. Hakikaten namazda da dikkat ederseniz dört şeyden Allah'a sığınmadan selam verme yok. Bunlardan birisi nedir? Mesih'i Deccal'ın şerrinden Allah'a sığınma her namazımızda, beş vakit namazımızda bunları söylüyorsak hakikaten bu meselelerde hiç de basit meseleler nedir? Değil. Ne demek? Birisi göğe bakacak, yağmur yağ diyecek, yağmur yağacak. Yere bakacak, ot bitir diyecek, ot bitecek. Bunlar basit şeyler değil ve bunu gören bir insanların da ona tabi olmaması işlem bile değil. Allah bizim imanımızı korusun. Her türlü şeyden, fitneden Bizleri verir buyursun. Kardeşlerim recalın fitnesinden muhakkak ki korunma gerekir ki Allah'a hamdolsun öyle bir dinin mensubuyuz ki Allah hidayetimizi artırsın. Allah imanımızı artırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizleri gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bırakmıştır. Yani dinde bizi şek şüpheye götürecek hiçbir şey yok ki bu Deccal fitnesinden korunma meselesi olsun. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize gökte uçan kuştan dahi ne yapmış? Haber vermiştir. Hatta tuvalete bile hangi ayakla girip hangi ayakla çıkacağımızı dahi bize ne yapmış? Öğretmiştir ki işte bu konuda da Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Deccal'ın bütün vasıflarını bize ne yapmış? Bildirdiği gibi ondan nasıl korunacağımıza, nasıl sakınacağımıza bize de ne yapmış tek tek bildirmiştir. Şimdi bunları maddeleri halinde sıralayalım isterseniz. Birincisi kardeşlerim deccanın fitnesinden kurtulma veya korunma yollarından birincisi İslam'a sarılma ve iman silahıyla silahlanmadır. Çünkü iman ehline deccanın hiçbir şeyi nedir? Yoktur. Allah'ın güzel isimlerini, yüce sıfatlarını öğrenme, bilindiği üzere deccal, yiyen, içen bir insan. Yüce Allah ise bundan nedir? Münezzehtir. Yani öldürme ve diriltmeye dikkat edin bu baptan. Demek ki yaratılan birisi her ne kadar böyle kendisine bir güç verilse de yaratılan birisi. Yaratanla yaratılan ancak kim ayırabilir? İman ehli gördüğü şeylerle şaşıp kalıp yaratılan birine ilahmış gibi tapınmama ancak iman ehlidir. Öyleyse imanımızı güçlendiren hallerle haşır olacağız. İkincisi ise kardeşlerim Dekçal'dan Allah'a sığınma ki bunu her namazımızda da ne yapacağız? Yapacağız ve bu duaları öğreneceğiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teşeğüdünde dört şeyden Allah'a sığınmadan selam vermezdi. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Beccal'ın şerinden sana sığınırım derdi. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Keyif suresini okuyun. Beccal'ın şerinden emin olursunuz diyor. Onu gördüğünüzde hemen Keyif suresini okuyun. Hatta Keyif suresinin başından 10 ayet ezberleyene Beccal hiçbir zaman ne yapamıyor? zarar veremez diyor. Öyleyse Keyif suresindeki o 10 ayeti hepimiz ezberleme yoluna gidelim. Bu da sahih gelen rivayetlerden birisidir. çıktığında ise ondan uzaklaşma ve kaçmadır. Buyurun. Aleykümselam alalım. Buyurun. 1 milyon yeter. Kardeşlerim, dikkat ederseniz rivayetlerde Beccal'ın giremeyeceği iki tane şehir var. Birisi Mekke. Bozuk yok yani. Bozuk yoksa hediyemiz olsun. Önemli değil. Alın siz gene, hediyemiz olsun. Oturmak isterseniz buyurun bizim için. Buyurun. Nasıl ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yılanın diyor deliğine çekildiği gibi, İslam da bir gün garipleşecek ve Mekke ve Medine'ye ne yapacak? Çekilecek diyor. Deccal'ın zuhurunda, Deccal'ın fitnesinde diyor, gidebilen Mekke'ye, Medine'ye ne yapsın? Gitsin. Yani o vaka'dan ne yapacak? Uzaklaşacak. Ve daha önceki rivayetlere de bakacak olursanız, Deccal'ın çıkıp da dolaşmadığı, fitneyi bulaştırmadığı hiçbir yer ne yapmayacak? Kalmayacak. İki tane şehre giremeyecek. Hangisi? Mekke ve Medine diyor. Öyleyse o bölgelerden ne yapacak? uzaklaşma ihtiyacı bir Müslümanın şiarı olacak. Yapabilen Mekke'ye Medine'ye gitsin diyor. Kardeşlerim bazıları yine mutezile dediğimiz fırka Kur'an'da deccal kelimesi geçmiyor diye inkara gitmişlerdir. Allah onlara hidayet etsin diyelim. Kahretsin demeyelim. Allah hidayet etsin. Onların kendi akıllarıyla dini anlama yollarına gitmeleri Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı devre dışı bırakıp Allah'ın ayetlerini kendi kafalarına gibi göre anlama yoluna gitmeleri, Beccal gibi çok geniş rivayetlerle bildirilen bir misali inkar edip kurtulacağını zannetmişlerdir. Halbuki bu çok büyük bir fitnedir. Ta Nuh Aleyhisselam bile kavmini bununla korkutup sakındırmışsa bunun inkar değil, çok çok daha güzel, detaylı bir şekilde öğrenilip ondan sakınılması gerekir. Mesela alimlerimiz, Deccal hakkında şu ayet kapalı olarak zikretmiştir demiştir. Enam 158'de, Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye, artık iman bir fayda sağlamaz ayeti, bu ayet içinde deccal güneşin batıdan doğması dabbetül arz burada bildirilmiştir diye ulema bunu getirmiş. İkinci e, delil ise Kur'an'da İsa Aleyhisselam'ın inmesinden bahsetmiş. İsa Aleyhisselam ise deccalı öldürecek olandır. Araplarda adet olarak iki zıt şeyden birinin adı anılmakla yeterlidir. İsa Aleyhisselam hidayet mesisi. Deccal ise küfrün mesihidir. Demin ki anlattığımız gibi. Üçüncü ise Deccal şu ayetin içinde anılmıştır demiştir ehl Sünnet. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Gafir 57 Burada da Yahudiler onu büyütünce Allah Deccal'ın yaratılmasını büyüttü demişlerdir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün bunları hadislerde anlatmıştır. En doğrusunu Allah bilir demişlerdir. Ya yine Kur'an, Deccal'in hali çok kötü olduğu için ondan açıkça bahsetmemiş. Çünkü o ilahlık iddiasında bulunmuş ama onun insan olması ve eksiksiz sıfatlarının bulunması yüce bir varlık olmasına engel olmuştur. Bu yüzden Allah onu Kur'an'da zikretmeye uygun görmemiş. Bununla birlikte bütün peygamberler kendi ümmetlerine karşı onu ne yapmış uyarmış ve fitnesinden sakındırmıştır ha burada dense ki Firavun da ilahlık iddiasında bulundu buna karşılık Musa gönderildi ve Kur'an'da bildirildi denir diye sorulursa buna da şöyle cevap verilir Firavun'a cezası verilmiş ve o iş kapanmış ve o iş insanlara ibret olunsun diye ne yapılmış Kur'an'da zikredilmiştir bu ise olmamış bir iştir olacak bir iştir. O yüzden Kur'an'da zikredilmemiştir. Kardeşlerim Deccal'ın sonuna bakacak olursak Deccal'ın sonu İsa bin Meryem tarafından olacaktır. Bu konuda birçok sahih rivayetler gelir. Deccal Mekke ve Medine'ye giremeyecek ama bütün dünyayı dolaşacak. Kendisine o kadar çok inanan ve tabi olan olacak ki böylece fitnesinin yayılmadığı hiçbir ev, hiçbir yer bir toprak parçası ne yapmayacak? Kalmayacak. Onun bu fitnesinden sadece az bir mümin topluluğu kurtulacak. O da işte İsa aleyhisselamın Şam'ın doğusundaki dikili taşlar denilen beyaz minareye benzeyen bir bölgeye inecek ve Allah'ın mümin kulları onun etrafında toplanacak. İsa aleyhisselam ee, onlarla birlikte Deccal'ı öldürmek için yola çıkacak. Deccal ise İsa Aleyhisselam'ın indiği sırada Kudüs'te bulunacak. Ve İsa Aleyhisselam onunla Filistin'de Kudüs'e yakın bulunan Babul ı Lut'ta karşılaşacak. Deccal İsa Aleyhisselam'ı gördüğü an tuzun suda veya buzun suda eridiği gibi eriyecek. İsa Aleyhisselam onu görünce artık sen benden kurtulamazsın artık senin ölümün benim elimden olacak diyecek mızrağını alacak ve onun iki kürek kemiğinin arasına saplayacak, boynundan kafasını koparacak ve deccalı öldürecek İşte bundan sonra her taş, her ağaç arkamda Yahudi var gel öldür diye şehadet edecek, sadece gargat denilen Yahudi ağacı müstesna diyor Ali ve sellem efendimiz. Evet. Yine rivayetlere baktığımızda aynı yukarıdaki rivayete geldiği gibi ümmetimin içinde deccal çıkacak. Sonra Allah Meryem oğlu İsa'yı yeryüzüne gönderecek. O deccalı arayacak bulacak sonra onu öldürecek duyulmuştur. Evet kardeşlerim. İşte deccalın ölümü de akıbeti de böyle İnşallah bugün bu kadar yeter. Allah izin verirse bir dahaki hafta üçüncü kısma geçelim. İsa Aleyhisselam'ın inmesi, özellikleri, vasıfları bunların üzerinde dururuz inşallah. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşheden la ilahe illa ente estağfurika ve etubi